Merhaba Su Hakkı'na hoş geldiniz. Ben Akkün İlhan. Bu hafta Nuran bizimle birlikte değil tatilde. O nedenle bir başka Su Hakkı aktivisti Özdeş Özbay bizimle. Hoş geldin Özdeş Merhaba, hoş programımıza. Bulduk. Yani seni konuk olarak sunmak istemiyorum aslında çünkü zaten hep birlikte yaptığımız işler. Sen de bir su hakkı kampanyası aktivistisin şimdi birazcık şeyden bahsedelim bu hafta sonu biz Büyükada'da yani geçtiğimiz pazar günü 30 Temmuz tarihinde doğa dostu yaşam ve geri dönüşüm için buluşma etkinliğine katıldık bu etkinliğin amacı da şuydu Adalar ilçesinde doğaya dost uygulamalar ve geri dönüşüm bilincinin yaygınlaşması gibi bir konuda adımlar atmak ilk adımlar atmak. Adalar Kent Konseyi Çelik Gülersoy Kültür Merkezi'nde yapıldı. Bu herkesin katılımına açık bir etkinlikti. Tabii aşırı ee, sıcak bir Temmuz evet. gününde, pazarında. Evet aynen öyle. <gülüyor> Denizden fırsat bulanlarla birlikte. Evet. Adalar bayağı bir ama ilgi gösterdi değil mi Özdaş? Fena değildi yani. Fena hatun. değildi evet. Evet. Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç ve Adalar Kent Konseyi Başkanı Profesör Doktor Sinan Özbey'in bir açılış konuşması e, yaptığı e, 11'de falan sanırım böyle bir şey olmuştu. Daha sonra da başladı işte çocuklar için doğa dostu atölyeler düzenlendi. İşte saat 17'de biz bir sunum yaptık. Su da geri dönüşüm sunumu. E, kampanyamız ayrıca burada bir stand da açtı. Diğer katılımcılar arasında, stand açanlar arasında Kuzey Ormanları Savunması vardı. Yeni İnsan Yayınevi, Yeryüzü Derneği, işte Buğday Ekolojik Yaşamı De Destekleme Derneği, Doğal Hayat Koruma Vakfı WWF yani gibi çeşitli STK'lar da standlarını açmışlardı. Hı, aynen öyle. Evet 8'e kadar da sürdü etkinlik 20 gibi bitti su hakkı kampanyasının yaptığı bir sunum oldu işte dediğimiz gibi atık su sunumundan sonra bir de Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Volkan Narcı da denizlerdeki kirlilikten biraz bahsetti. Biz de teşekkür ediyoruz SUAK kampanyası adına bizi davet ettikleri için Adalar evet. Kent Konseyi'ne. Bu aralar galiba belediyeler geri dönüşüm meselesinde büyük önem veriyorlar. Daha Hı. birkaç ay önce de Kadıköy e, Belediyesi, gerçi o sadece geri dönüşüm değil, genel olarak bir ekoloji, doğal yaşam festivali düzenlemişti. Ona da katılmıştık. O çok daha büyüktü tabii evet. Adalar'a kıyasla. Fakat Adalar'da bu ilk kez e, yapılmış, Kent Konseyi tarafından yapılmış. Gerçekten teşekkür evet. ederiz. Evet. Şimdi adalardan bahsetmişken yine adalardan devam edelim biz. Ee, Ağustos ayında, Ağustos ayının son haftasında, son hafta sonunda büyük adada yaşam için su yaz kampını düzenleyecek su hakkı kampanyası olarak. Geçen sene de yine bu zamanlarda diyelim. Evet. Benzer... İkincisi olmuş olacak yani. Aynen. Şimdi bu 25, 26, 27 Ağustos tarihlerinde olacak. Yani cuma, cumartesi ve pazar günleri olacak. Kartal Belediyesi'nin desteğiyle Büyükada'da yine Büyükada Kartal Belediye tesislerinde gerçekleşecek. Evet aynı yerde e, yapacağız. Birazcık aklınızı mı kaçırdınız diyenler olabilir. Bu son <gülüyor> dönemlerde Büyükada'daki Aynen. işte komplo davaları vesaire üzerinden. E, fakat daha önce de yapmıştık bu yılda yapacağız. E, <gülüyor> Dolayısıyla herkesi e, bekleriz. İlgilenenleri sitemize de davet ederiz. Ayrıntılı bilgi program şimdi birazcık burada da konuşacağız ama e, sitede bulabilirler. Ayrıca zaten başvuru yapılması gerekiyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda katılımcı sınırı olacak maalesef. Çünkü çok evet. büyük bir yer değil orası. Ve yemeklerin vesairenin karşılanmasında Kartal Belediyesi üstleniyor. Tekrar Hı -hı. onlara teşekkür edelim bu konuda. Çok büyük destekleri var bize. Evet. Bir çadır kampı olacak ve işte e, oradaki diğer her türlü ihtiyacımızı belediye karşılıyor. Dolayısıyla 60 kişiyle sınırlayabileceğiz. Daha şimdiden 200'e yaklaştı başvurular. 6 Ağustos hı hı. son başvuru tarihimiz. Pazar ee, günü oluyor. Evet. evet. Yavaş yavaş şeyi programı e, açıklamaya başlarız ama ilgilenenler olursa sistemize girip e, form doldurarak başvuru yapabilirler. Son hı. başvuru tarihimiz de 11 Ağustos. Evet, 6 Ağustos pazar gününe kadar şey yapıyoruz 11 Ağustos'ta ee, da e, seçmiş oluyoruz Pardon, ben Onu tekrar edeyim. bir şey yapalım 11 Ağustos cuma günü e-mail adresine seçilmiş olan e, katılımcılarımıza bir mail gidecek Hani gelebilirsiniz evet. falan diye de, ve daha böyle detaylı bilgi vereceğiz e, Şeyi unutmayalım herkes çadırlarını getirecek kendisi getirecek evet. e, Bir de teknik bilgi olarak özdeş belki şeyi söyleyebiliriz e, 25 Ağustos cuma akşamı başlıyor bu ama etkinlik alanına cuma günü saat 12'den itibaren aslında giriş hı hı. yapabiliyoruz. Dolayısıyla ne erkenden gelmek isteyenler e, gelebilirler. Etkinliği yapacağımız sosyal tesislere direkt giden e, Prenz tür kartaldan kalkıyor evet, değil mi? Evet kartaldan kalkıyor. Evet sabah 8.30, 9.30, 10.30 ve 11.30'da kartal Frans prensür tekneleriyle gelebiliyorsunuz. Adanın öteki tarafında olduğu için bunu e, hani söylüyoruz kartaldan doğrudan tesislere kalkan bir e, tekneyle ulaşım en kolayı öteki türlü yaklaşık 3.5 kilometrelik bir hı hı. yol var. Tabii değil ki arzu eden yürüyebilir veya bisikletle de gelebilir. Evet biraz daha geç gelenler zaten başka şansı yok. E, bu, bu bilgileri tabii yine e, özdeşinde dediği gibi bizim web sitesinden suhakkı.org'dan zaten rahatlıkla bulabilirsiniz. E, en önemli şey unutmamanız gereken başvuru formunu doldurmanız gerekiyor. E, 6 Ağustos'a kadar yani evet. pazar günü e, artık 12'ye kadar geceye kadar vaktimiz var. E, şimdi biraz kamp programının içeriğinden e, bahsedelim değil mi? Evet e, ilk konumuz dünyada ve Türkiye'de su krizi olacak kamptaki. E, biliyorsunuz aslında su meselesi Küresel ısınmadan bağımsız bir mesele değil ve su, Küresel ısınma da adı üstünde Dünya e, bütün dünyayı ilgilendiren Bir sorun hı hı. elbette her ülkede Farklı şekilde e, Sonuçları ortaya çıkabiliyor Yani sel fırtına Tarihin en güçlü el ninosu işte tarihin sıcaklık rekoru, deniz seviyelerinde yükselmeler vesaire. Ve en başta da deniz kıyılarındaki şehirler ve ülkeler bundan birinci derecede etkileniyor. Evet. Tabii ki Türkiye'de üç tarafı denizlerle çevrili olan ve nüfusunun büyük çoğunluğu deniz kıyısında yaşayan bir ülke olarak bu krizden son derece etkileniyor. Evet. E, e, hepimiz hatırlıyoruz daha geçen hafta büyük bir... E, Yağış, evet, sel, tabii. fırtına e, ondan yaşadık. Ondan önceki hafta da tabii. O, evet ondan iki hafta önce de <gülüyor> evet. yaşadık. Bundan bir yıl önce İstanbul'da ilk kez hortum e, görülmüştü ve sahille evet, evet. sanırım Pendik sahilineydi vurmuştu. Hafif bir zararda da neden olmuştu. Dolayısıyla İstanbul iklim krizinin sonuçlarını bu şekilde e, yaşıyor. Tabii ki kentsel problemlerle birlikte ancak hükümet ve yerel yönetimler bu konuya son derece duyarsız. Birazcık bu evet. meseleyi konuşacağız. Yani küresel ısınma üzerinden alarak su krizini e, konuşacağız. Hatta hatırlarsanız e, bundan birkaç hafta önce İstanbul'da 22. Dünya Petrol Kongresi evet, bir araya geldi. Evet. Burada da hükümet yetkilileri açıkça doğalgaz, petrol ve kömür projeleri olduğunu, bunları çıkaracağını, Türkiye'nin daha evet. fazla itha hem ithal edeceğini hem kendisinin üreteceğini ilan etti. Dolayısıyla Türkiye zaten ile 2007 yılları arasında dünyada hmm. en fazla karbon salımı yapan ülkeler arasında birinciliğe e, ulaşmıştı. Dolayısıyla bu evet. küresel ısınmanın ana sorunlarından bir tanesi Türkiye ve bunun hmm. bedelini aslında biz de ödüyoruz. Yani Türkiye'de evet, de sonuç olarak sonuçta yaşanıyor. İşte İstanbul'da en son yaşadığımız arka arkaya yaşadığımız felaketler gibi. Bu meseleleri birazcık e, konuşacağız ilk toplantıda. Evet. Şimdi ilk toplantı aslında sadece iklim değişikliğiyle değil, iklim değişikliğiyle nasıl baş ettiğimizle, daha doğrusu baş edemediğimizle de ilgili baş edemiyoruz. Çünkü bütün bunlar yaşanırken habire baraj yapıyoruz, habire işte havzalar arası su transferlerine gidiyoruz, daha az su tüketmek, daha az su kirletmek yerine hep başka yerlerde geziniyoruz. Ne bileyim işte şebeke suyunda biliyorsunuz daha önceki programlarımızda da bahsetmiştik. %55'e varan kayıplar var. Bunlarla ilgili hiçbir şey yapılmıyor. Onun yerine ha işte ambalajlı su şirketlerine yatırım yapılıyor. Evet. Hala musluğumuzdan akan suyu içemiyoruz biz. Bunu işte kullanım suyu olarak kullanıyoruz. Ambalajlı suyu da işte içme suyu olarak kullanıyoruz falan. Bir sürü mesele var. Suyumuz hızla pahalanıyor ama kalitesi yükselmiyor. Bunları da böyle hani... Ee, birazcık bunlara da dokunacağız bunun da ardından zaten 22'de bir film gösterimimiz var şişelenmiş hayat battle life bu 2012 Yapımı bir film. Biz Burada bunu evet, unutmayalım. Ee, tabii ki her e, toplantının bir konuşmacısı var. Hatta birden fazla konuşmacısı var. Bu ilk evet. oturumun konuşmacısı Özer Akdemir bir çevre muhabiri. Daha çok Evrensel gazetesinde yazıyor. Çok önemli haberleri var. Ekoloji haberleri e, evet. yazıyor kendisi. O e, kendisi katılacak. Bir de bir Suak kampanyasından Nuran Yüce. Evet. E, bu toplantının konuşmacıları. Evet. Ee, film gösterimine dönecek olursak e, bu daha önceden işte bu dünyanın en büyük gıda devlerinden biri ismini söyleyemiyoruz şirketin. Su sektöründe elde ettiği karların e, nasıl e, hani bedelleri var, ekolojik ve sosyal maliyeti evet. nedir bunları anlatan bir belgesel. Biz bunun Türkçe altyazılarını hazırlayıp daha önceden birkaç kez gösterdik. Üzerinden beş sene geçti ama aslında hiç değişen bir şey yok. O Hı -hı. nedenle bu filmin bir daha gösterilmesini çok önemsiyoruz. Yani aslında suyumuz ve hayatımız üzerinde dünyanın her yerinde bu tip büyük şirketler, küresel şirketler nasıl oyunlar oynuyor bunu anlamak için bu filmi kesinlikle izlemek gerek evet ee, hemen ardından da aslında ikinci güne geçmiş oluyoruz. Çünkü bu bir akşam film gösterimini akşam yapabileceğimiz için açık alanda. Hı hı. Fakat ertesi gün tam da bu konu üzerinden devam edeceğiz. Sabah e, kahvaltıdan sonra evet. e, Bursa Doğa Doğader'den Caner Gökbayrak e, gelecek ve sen e, bu oturumda bir su diğer e, su hakkı kampanyasından e, konuşmacısın. E, suyun metalaştırılması ve ambalajlı su meselesini e, hı hı. konuşacağız. E, Doğader'den Caner Bey'in gelmesi önemli çünkü biliyorsunuz evet. hemen hemen elinize aldığınız her e, ambalajlı suyun arkasında Bursa, Uludağ ibaretlerini evet. görürsünüz. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam e, 150 kadar şirket var Bursa'da, su şirketi var Bursa'nın suyunu kullanan. Evet, evet. Bunun neden olduğu çok ciddi bir e, ekolojik e, bedel var ve elbette bu aynı zamanda bir sınıfsal olarak da ciddi bir sorun çünkü artan e, yani çok... ...normal musluklardaki e, verdiğimiz fiyatın 20 katını e, özel su şirketlerine veriyoruz. E, bu meseleyi konuşmuş olacağız. Özdeş sen de Bursalısın yani evet, bunu yaşamış <gülüyor> birisinden de. Hani, evet gerçekten. Orada sen de söze katılırsın su, kesin. Su şehri denilen Bursa'da artık evet. neredeyse hiçbir çeşmeden tabii ki su akmıyor. Aynen o. Sen de, ee, de şirketler. Aynen. Şimdi bir ara verelim e, müzikle. Led Zeppelin'den dinleyelim. Ondan sonra devam edeceğiz. When the leave breaks. hakkında devam ediyoruz programımızı Led Zeppelin'den dinledik When the breaks. şimdi tekrar Büyükada'da yaşam için su yaz kampına dönelim 25-27 Ağustos tarihlerinde yapılacak bunun duyurusunu şimdiden yapmaya başladık çünkü 6 Ağustos artık gece yarısına kadar diyelim 6 Ağustos'ta pazar gününe kadar buna başvurmuş olmanız gerekiyor bir form dolduruyorsunuz ondan sonra da 11 Ağustos'ta cuma günü yani ee, seçimlerimizi yapıyoruz çünkü çok fazla sayıda insan başvuruyor ve sadece 60 kişiyi alabileceğiz Çadırlarınızda geliyorsunuz evet başvuru formunuzdan sonra ee, seçildikten sonra daha doğrusu evet şimdi özdeş özbay konuğumuz diyelim Özdeşle şeyi konuşuyoruz yani bu programın içeriği nedir bu kampta neler konuşacağız ee, cumartesi günü bizim ikinci etkinliğimiz saat 13.30 13 ile 15.30 arasında gerçekleşiyor bir atölye bu mavi topluluklar suyun ticaretleştirilmesine hayır başlığı altında olacak bir atölye. Mavi topluluklardan daha önceden su hakkında bahsetmiştik. Bu bir proje. Kanadalılar Konseyi ve Kanada Kamu Çalışanları Sendikası'nı oluşturdu. Ortak bir platform, bir girişim aslında. 2000'lerin başlarında kurulmuş ve e, kamusal su hizmetlerini destekleyen ve ambalajlı su endüstrisine karşı çıkan pek çok e, sivil oluşumla birlikte suyun ve hıfzı hizmetlerinin kamunun elinden çıkıp özel şirketlerin eline geçmesi sonucu su varlıklarının üzerinde gittikçe artmakta olan hepimizin bildiği o baskılarla ...mücadele ediyor... ...dünyada günümüzde mavi topluluk olmuş pek çok belediye kurum var... E, ...ve mavi topluluk olabilmek için... E, ...bir komünitenin veya bir belediyenin suyu bir insan hakkı olarak tanıması gerekiyor... ...kamuya ait ve kamu tarafından finanse edilen ve yürütülen su ve hıfzıza hizmetlerini desteklemesi gerekiyor... ...ve kamu ve belediye faaliyetlerinde e, herhangi bir faaliyette ambalajlı su kullanımı yasaklaması gerekiyor... Evet bunu bir atölye şeklinde yapacağız... E... Bu yıl birazcık bu meseleye biz de ilgi duyuyoruz çeşitli üniversitelerin. Mümkünse belediyeleri mavi topluluklar içerisine alabilmek için çeşitli girişimlerimiz var. Biraz hı hı. bu meseleyi ve gelenlerle birlikte işte okudukları üniversiteyi çalıştıkları kurumu ikna edebilirler mi diye birazcık e, bunun üzerine daha somut şeyler üzerine konuşacağız bu atölyede. Hemen ardından da e, su gaspının farklı boyutları ve mücadeleler diye renkli bir toplantımız olacak. Evet. E, bu, bu çok konuşmacılı bir e, toplantı. E, CHP eski milletvekili Melda Onur konuşmacılardan bir tanesi. Özellikle su meselesinde e, oldukça duyarlı milletvekillerinden bir tanesiydi kendisi. Hı hı. Konuşmacılarımızdan biri olacak. Bir diğeri Mezopotamya Ekoloji Hareketi'nden Agit Özdemir e, ve Doğal Yaşamı Koruma Vakfı'ndan yani Daiko'dan Nusret evet. Türkkan e, yer alacaklar bu toplantıda. E, yani üç ayrı yereli aslında. Melda Onur da daha çok Soma'da e, süren mücadeleleri hı hı. bize anlatacak. Sosyal e, Agit... Haklar Derneği Genel Başkanı aynı zamanda onu da söylüyor. E, Agit de bize e, Batman'da ve Ilı Su Barajı'ndaki mücadeleleri anlatacak. Nusret Bey de e, Trakya'da sürmekte olan mücadeleleri e, bize anlatmış olacak. Evet. E, şimdi su gaspı dediğimiz zaman çok boyutlu bir mesele olduğunu hiç unutmayalım. Gerçekten de hani sadece baraj ve HES projeleriyle ellerinden akarsuları alınan insanlar su gaspına uğramıyor. Aynı zamanda kentlerde su faturasını ödeyemediği için suyu kesilen insanların da suyu gasp edilmiş oluyor. Ya yani bu da bir ekonomik gasp sonuçta. Hı hı. Veya işte halka su sağlamakla yükümlü su ve kanalizasyon iş, işletmeleri iş, işleri kar odaklı şirketler gibi çalışıyorlar. İşte altyapıda gerekli yenilemeleri yapmıyorlar. Asbestli borular bakıyoruz. Asbestli borulara bakıyoruz. Hala 50 küsur şehirde var falan. ...işte başka meseleler var... ...taş ocakçılığı, madencilik, yol, köprü... ...havalimanı gibi ulaşım projeleri yüzünden... ...işte sular, toprakları... ...insanların, kırsal kesimdeki insanların... ...gasp ediliyor. Bunların hepsinden... ...yani Türkiye'nin evet. üç yerinden... ...ve belki başka sonradan katılımcılar... ...arasından da olabilir. İnsanlar... ...şey yapacaklar, anlatacaklar... ...yani neler yaşadığımızı. Bunun hemen arkasından da yine... Birazcık bu konularla ilgili olan Belamonte Sel'den sonra diye bir e, film gösterimi yapacağız. Bu bir belgesel film. E, Türk alt yazı, e, Türkçe alt biz çevirmiştik. Hı hı. Su hakkı kampanyası olarak. Bu filmi de ilk kez e, göstermiş e, olacağız. Daha önceden gösterdik aslında ee, bu filmi evet, ama bir, evet. bu tarz bir etkinlikte ilk kez gösteriyoruz. Evet öyle aynen şey. öyle. Şeyi de söyleyelim. Belomonte Sel'den sonra Todd Southgate diye bir şeyin ne denir yönetmenin Hı -hı. belgeselci yönetmenin yapımı. daha önceden de 2013'te Demokrasi diye yani Demokrasi demokrazi. değil de işte Demokrasi gibi bir film Bunda da şey vardı yani yine aynı e, Şingu Nehri üzerinde Amazon Nehri'nin kollarından biri olan Şingu Nehri'nde Brezilya'da e, Üzerine yapılmak istenen barajın adı Belomonte Belomonte barajıyla e, Ulusu barajı Nijde Nehri üzerine yapılmak istenen barajı Birbirleriyle kıyaslayan bir çalışmaydı O da çok güzeldi Şimdi bu e, Belomonte after the Flood, yani selden sonra biraz hani bu baraja karşı çıkıldı ama e, maalesef yapıldı bu baraj. Bu baraj nelere mal oldu onu anlatan. Evet, yani en büyük dördüncü barajı Evet durumunda. Bir de şey var e, Özdeş hani bu barajlar yapılıyor ama iklim değişikliğini hesaba kattığımız zaman hakikaten e, çoğu işe yaramayacak. Şimdiden işe yaramamaya başladı. İşte Venezuela geçen sene aşırı evet. kuraklıktan barajlarda su kalmadı elektrikler kesildi. Tatil ilan, ilan edildi, edildi. hal ilan edildi, insanlar işlerine gitmediler yani tamam. böyle enteresan şeyler de oluyor. Evet. Ee, pazar günü ise su hakkı ve su mücadeleleri toplantısıyla başlayacağız. Bu e, toplantının konuşmacıları da sen ve beniz yani Akgül İlhan evet. ve Özdeş Özbay olacak. <gülüyor> Ee, burada hem su hakkı meselesi nasıl gündeme geldiğini konuşacağız hem de dünyanın dört bir yanındaki su mücadelelerini evet ortak bir takım Hı. şeylerimiz var küresel ısınma gibi ama mesela İrlanda'da ki su hakkı hareketi işte suların fiyatlandırılmasına yönelik fiyatlandırılmasına karşı bir su hakkı mücadele sayacıların takılmasına su yokken. Evet, evet, evet, e e aynen. buna karşı mücadele ediyorlar yani bir şirketlere karşı mücadele ediyorlar İtalya'da ...işte müşterekler hareketi olarak ortaya çıkıyor... ...İspanya'da ise yeniden belediyeleştirme eleştirme olarak ortaya çıkıyor hı hı. gibi... Evet. E, ...bu toplantının hemen ardından ise... E, ...tarihten günümüze Büyükada'da Su diye bir toplantımız olacak... ...bu da çok keyifli bir toplantı olacak... ...Adalar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Halim Bulutoğlu konuşmacımız... ...Adalardaki eski yaşamı, oradaki su sistemini, sarnıçları... ...bunun etrafındaki kültürel yaşamı vesaireyi anlatacak... Kuyular işte sanışlar, hmm. sakalar vesaire oldukça iyi kendisi de bir tarihçidir zaten güzel hmm. bir toplantı olacak. Halim Bey'in de yapacağı bu konuşmayı ben de çok merakla bekliyorum çünkü gerçekten adalarla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz aslında biz İstanbul'la ilgili de bilmiyoruz geçen sene yaptığımız kampta yine işte su için yaşam yaz kampını yapmıştık. Aşağı yukarı işte Ağustos'un ortalarıydı galiba evet. değil mi? O zaman da Murat Güven hocamız gelmişti. Murat Hı -hı. Güvenç de çok güzel bir sunum yaptı. Hatta biz bunun hem videosunu çektik hem de bunu bir e, şeye yazılı, yazılı olarak, olarak e, yazılı Almanya'da formatta çalıştık. evet aldık. Ve bir de belki kitabımızdan bahsedebiliriz Özdeş. Hı -hı. Yani bir de kitabımız olacak o yaz kampında ve işte aynı zamanda sonrasında de... evet uluslararası su mücadeleri konferansında yapılan konuşmalar falan bunların hepsinin harmanlandığı ve ekstradan yazıların da olduğu tabi su meselesini A'dan Z'ye ele alan sadece bir ekolojik bir kriz olarak değil sosyal politik e, sınıfsal bir kriz olarak da ele alan bir kitabımız da olacak o kitabımız da zaten Kampımıza yetiştireceğiz. Evet kampta ilk kez biz de görücüye çıkarmış olacağız Aynen kitabı. Aynen öyle. Ardından Hı -hı. da belki bir programda daha konuşulur. Evet şimdi Halim Hoca'nın anlatacaklarını ben gerçekten çok merakla bekliyorum. Adalar ve İstanbul'un su meselesi çok fazla bilinen bir şey değil. Çok heyecan verici olacak. Ondan sonra da zaten hemen ardından bu pazar gününün programından bahsediyoruz. Hani Tam gaz devam ediyoruz programı. Saat 14.45 ve 15.45 saatleri arasında küçük bir gezi yapacağız. Burada şey, kamp yerinden 5 dakikalık dakikalık bir yürüme mesafesinde Adalar Müzesi var. Adalar Müzesi'nde de Gül Bolulu'nun yani bir tekstil sanatçısı kendisi Sürgün Kayıkları adlı bir sergisi var. Bunu görmeye gideceğiz. Bu da çok enteresan bir şey. Normalde 9 Temmuz'dan itibaren açıldı bu sergi. 30 Eylül tarihine kadar açık olacak. Burada tarih boyunca yelkenler ve sandallarla gerçekleşen sürgünlerden esinlenilmiş. Altı tane e, yelkenli ve sandal yapılmış. Bunların her birinin birer hikayesi var. E, Gülbolu da aslında bunları anlatıyor. Evet kampın son etkinliği de bir formu, forumumuz evet, olacak. Evet kapanış formu gibi bir tür değerlendirme kamp değerlendirmesi bir Hı -hı. toplantımız olacak ve son vermiş olacağız. Evet, bunda da işte kamp boyunca yapılan etkinlikler, ele alınan meseleler tartışılacak. Bir de önümüzdeki dönemde birlikte neler yapabileceğimizi tartışacağız. Çünkü aslında bu kampı yapmamızın nedeni bizim e, genç arkadaşlarımızla, aktivistlerle... Evet, bu mücadeleyi kazanmak tabii. Aynen, öyle. Sonra da kampımız sona ermiş olacak. Herkesi bekliyoruz, tekrar edelim. 6 Ağustos pazar akşamına kadar... Lütfen e, suhakkı.org'a girin ve başvuru formunuzu doldurun. Ondan sonra da gelecek cuma diyoruz. Yani 11 Ağustos'ta e, seçimimizi yapmış olacağız. Çok fazla sayıda e, başvuru var. O yüzden hani sona bırakmayın. Sadece 60 kişi alabileceğiz maalesef. E, gönül ister ki hepinizi görelim orada ama evet. e, hep birlikte olmak üzere diyelim artık. Evet, görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. kalın suhakkı Kar için değil, yaşam için su. Hazırlayan ve sunanlar Akgün İlhan ve Nuran Yüce.